Yağmur Damlaları Bundan daha güzel bir gün olamazmış. Küçük yağmur damlalarından oluşan bir grup, bulutlarında uyanmışlar. Hayatta oldukları ve bu kadar güzel mavi bir evde yaşadıkları için çok mutlularmış. <gülüyor> Günleri neşe, kahkahalar bulutun üstünde oynayıp zıplayarak geçiyormuş. Bekleyin ve seyredin. Bugün dokuzuncu buluta yarışırken, Droopy'yi yeneceğim. Arkadaşlarım ve ben de, Fluffy bulutunun üstünde, dağların ötesine gidiyoruz. Ve biz de güneş ışığının, yedi rengiyle resim yapacağız. Aa, küçük damlacıklar olduğumuz için şanslıyız. Ne harika bir gün olacak. Hadi gidelim. Aa, bekleyin. Bugün yapılacak bir işimiz olabilir. İş mi? Ne işi bu Reyne? Bakın. Ne olmuş ona? Mosti, ağaçların yapraklarının tamamı tozlanmış ve kirlenmiş değil mi? Ve şuna bakın. Bakın, su bir inki. gerçekten çok küçülmüş. Evet, Droopy. Birlikte inme zamanımız geldi. Yarın gidemez miyiz? Bütün günümü planlamıştım. Hadi Moistee. Hep birlikte yaparsak iş bir anda eğlenceli hale gelir. Dünyadaki dostlarımızın bize ihtiyacı var. Hadi. Peki Rainey. Gidip herkesi toplamalıyız. Eğer bir araya gelmezsek hiçbirimiz bu işi başaramayız. İşte böyle olmalıyız Drips. Aşağıda dünyadakiler sıcak ve susuzluk yüzünden epey zorluk çekiyormuş. Anne, hava çok sıcak ve ben susadım. Su birikintisinin yanına gidebilir miyim? Lütfen. Hayatım, su birikintisinin yanına gitme. O kadar küçüldü ki her türlü avcı sana kolayca saldırabilir. Biraz daha bekle olur mu? Dostlarımız yağmur damlaları çok yakında gelecektir. Su seviyesi o kadar düşük ki taşlar ve kum olmadan bir yudum dahi alamıyorum. Yağmur damlaları ne zaman gelecek? Hava çok sıcak ve kalın derim işimi hiç kolaylaştırmıyor. Ne yapabiliriz? Yağmur damlaları gelin lütfen gelin. Anne otlar çok kuru ve tatsız. Neredeyse hiç ot kalmadı zaten. Yağmur damlaları kısa sürede gelmezse hepimiz aç kalacak. Sadece hayvanlar değil, insanlar bile çaresizlik içinde yağmuru bekliyormuş. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Toprağa sürdük, tohumları ektik. Ama yağmur yanmazsa hiç ekin büyümez. O zaman ne satarız? Çocuklarımızı nasıl doyururuz, sırlarımızı? İnancını kaybetme, bulutların ve yağmurun bizi terk etmeyeceğinden eminim. Bulutlarda, Rainy herkesin bir araya toplanması için ıslık çalmış. Kısa süre sonra, milyonlarca yağmur damlası ve uçuşan bulutlar gökyüzünde Rainy'nin önünde bir araya gelmiş. Herkese merhaba. Dünyanın durumuna bir bakın. Bütün yağmur damlaları aşağı bakmış. Aa, Evet, durumları çok kötü. Bize çok ihtiyaçları var. Evet, var. Ve tam zamanı. Hepimiz dünyaya gidip oradaki dostlarımıza yardım etmeliyiz. Herkes on dediğimde hazır olsun. Yaşasın! Woo! Evet, harika. Yağmur damlaları kısa sürede hazırmış. Yağmur damlaları hemen atlayın, istikamet dünya. Dünya ya! Yağmur damlaları dünyaya doğru atlamış. Binlercesi geniş bir yağmur örtüsü oluşturmuş. Ağaçlar, çiçekler ve kuşlar gelişlerini görmüşler. Yaşasın. Yine yağmur geliyor, yine yağmur geliyor. Ha evet, hoş geldiniz patır patır ya yağmur damlaları. Nasılsın yaşlı meşe? Aha, seni görünce çok daha iyi oldum. Geldiğiniz için teşekkürler. Artık yapraklarım yıkanacak ve... Hava yeniden serin ve tertemiz esecek. Anne, bu güzel koku da ne böyle? Bu nereden geliyor? Oradan geliyor. Yağmur damlaları toprakla karıştığında... ...ikisi birlikte harika bir koku oluşturuyor. Şimdiye kadar hissettiğim en güzel koku. Nihayet su birikintisi yükseliyor. Hadi tatlım hemen içmeye başla. Suyun tadı çok lezzetli ve serin. Tüm suyu içebilirim. İçebildiğin kadarını iç. Yaşasın. Gelin bizimle oynayın. Gelin bizimle oynayın. Bu çok eğlenceli. Çok teşekkür ederiz Yağmur. Yağmur damlalarından oluşan ordu toprağı ıslatmış ve köklerin sağlıklı şekilde emmesini sağlamış. Ağaçları daha yeşil ve büyük yapmışlar. Bu sırada yeni ve daha gül çimenler çıkmış. Su birikintileri yükselmiş, hayvanlar ve kuşlar kana kana içmişler. içinde oynamışlar ve gülmüşler. Yağmur damlaları küçük dereciklerde toplanmış. Sonra dağlardan aşağı akıp giden büyük nehirler oluşturmuşlar ve bunlar ormanların ve tarlaların arasından akmış. Hatta yorgun insanlar ve çatlamış tarlalar yağmuru kolları açık karşılamış. Ürünler büyümüş ve güneşin yakıcı sıcaklığı da biraz azalmış. Yağmur damlaları bir araya gelerek dünyaya yeni bir hayat ve büyük bir mutluluk vermiş. Gündüz ve gece demeden mutluluk içinde akmışlar. Ta ki bir gün olabilecek en büyük su birikintisine devasa okyanusa ulaşana kadar. Damlalar mutluluk içinde yüzmüş ve dalgaların üzerinde sörf yapmışlar. Yaşasın! Surf yapmaya bayılıyoruz! Aha. Sörfü çok sörf yapmaya bayılıyoruz! Dünyadaki işleri tamamlanmış. Güneş onları almaya ve evlerine götürmeye gelmiş. Işıklarını okyanusun üzerine yollamış. Damlalar birer birer ışınların üzerine tırmanmış ve nihayet güneş onları gökyüzündeki yumuşak buluttan evlerine bırakmış. Evet başardık <gülüyor> başardık. Başardık. başardık. başardık. bakın yaşasın. Harika. Yağmur damlaları işlerini çok iyi yapmış ama durun. Ah. Yağmur damlaları artık uyuyor. Gürültü yapmamalıyız. O kadar çalıştıktan sonra dinlenmeyi hak ettiler öyle değil mi? Tıpkı yağmur damlaları gibi birlikte çalıştığımız ve bir amacımız olduğu zaman iş eğlenceli hale gelir ve herkesi mutlu eder.